Merhaba değerli dinleyenler. Bizleri İslam bilginleri ve icatları programında tekrar buluşturan, yaşatan, yediren, içiren, giydiren, gördüren, işittiren, yürüten, nefes aldıran, çalışmamız ve dinlenmemiz için gündüzleri ve geceleri düzenleyen yüce Rabbimize hamdü senalar ederek programımıza başlıyoruz efendim. 12 haftadır devam eden programımızda, muhtelif ilim dallarında Müslümanlığın ve İslam bilginlerinin etkileriyle bu bilim adamlarımızın icatlarını ve bunların bugüne etkilerini dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. İslamiyet'in muhtelif dönemlerinde Müslümanlığı seçen ülkelerde, ilimler ve ilim adamları her dalda zirveye ulaşmış, bu dönemlerde muhtelif yer isimleri de diğerlerine göre daha öne çıkarak bu konudaki haklı ünlerini bugüne kadar sürdürmüşlerdir. İşte böyle ün yapmış yerlerden biri de Endülüs değerli dinleyenler. Müslümanların hakimiyetleri altındaki İspanya'ya Endülüs denilmektedir. İspanya'nın fethi daha üçüncü halife Hazreti Osman radiyallahu anha zamanında planlanmış, ilk 25 sene içerisinde Kuzey Afrika fethedilmiş, Endülüs'e karşı kıyıdan bakılmaya başlanılmıştı. 711'de Tarık bin Ziyad, gemilerle ilk defa karşı kıyıya geçerek, müthiş bir ilahi kelimetullah aşkıyla dolu olan 7000 kişilik ordusuyla, 90.000 kişilik Rodrik ordusunu yenmeyi başardı. Böylece beklenen fetih gerçekleşmiş, yaklaşık 800 yılda Müslümanların elinde kalmıştır. Bu dönem içerisinde burada muhteşem bir medeniyet kuruldu. Müslümanlar tarafından batıya her bakımdan öğretmenlik yapıldı. Daha dokuzuncu yüzyıldayken Endülüs bir ilim ve kültür merkezi haline gelmişti ve batının en gelişmiş, en medeni ve en zengin ülkesiydi. Endülüs, kütüphaneleri, kıymetli eserleri çoğaltan atölyeleri, Avrupalıları kendine çeken ilim merkezleri, Muhyiddin Arabi, Zehravi, İbni Haldun gibi ünlü bilginleri, rasathane, mektep ve medreseleriyle tanındı. Ebu Bekir bin Ömer, Ebu Mervan, Hayyan bin Halef, Abdülvahid el Marrakushi, İbnül Faradi, İbn-i Başkuval, i̇bn Yahya, Said bin Ahmet el-Endelusi gibi meşhur tarihçiler, Abdullah bin Abdulaziz el-Bekri, Ebu Abdullah Muhammed el-İdrisi gibi meşhur coğrafyacılar, İbn-i Cübeyr el-Mazini ve i̇bn Batuta gibi seyyahlar, El-Mecriti, Ezzerkali ve İbni Ehlah, Ebu İshak el-Bitruci, Mesleme bin Ahmet gibi astronomi bilginleri, Ebu Mervan İbni Zürş, Ebu'l-Kasım, Ezzeravi gibi tıp bilginleri, Ebu Cafer el-Gafiki, Yahya bin Muhammed bin Avam, Ahmet bin el-Baytar gibi botanik bilginleri, İbn-i Bağatçe, İbn-i Tufeyl, i̇bn Meymun ve İbn-i Rüşd gibi felsefe bilginleri, bunları ve bunların dışında sayamadığımız daha nicelerini, hep Endülüs'teki eğitim kurumları yetiştirmiştir. Eğitim ve öğretime o kadar önem verilmiştir ki, halkı yüzde yüz denebilecek derecede okuma yazma biliyordu. Camiler bile öğretim yuvası haline gelmişti. Endülüs'ün önemli şehirlerinden Kurtuba, 10. ve 11. yüzyıllardaki 2. Abdurrahman, El Hakem ve Mansur'un idaresindeyken, Bağdat ve İstanbul ayarında medeni bir şehirdi. Yaklaşık 1 milyondan fazla insanın yaşadığı bu şehirde, 200 bin ev, 60 saray, 600 cami, 700 hamam, 17 üniversite ve 70 halk kütüphanesi vardı. Alimleri dört bir yandan kendine çeken, onlara şemsi olan bir ilim şehri olmuştu. O kadar şair, alim, hukukçu yetiştirmişti ki, sadece isimlerini yazmak onlarca sayfa tutar. Endülüs şehirlerinde sokaklar taş döşeliydi. Bugünkü gibi kaldırımlar vardı ve geceleri de aydınlatılırdı. Aralıksız uzayıp giden binaların önünden sokak lambalarının ışığında on kilometre yürümek mümkündü. Müslüman mühendisler Guadal Nehri üzerinde 17 kemerden meydana gelen bir köprü yapmıştı. Birinci Abdurrahman'ın da ilk işi bu yolu yaparak Kurtuba'da evlere ve bahçelere şebeke suyu getirmek olmuştu. Endülüs fatihlerinin dil, edebiyat, din ve diğer içtimai müesseselerinin tesir ve cazibesi o derece büyük oldu ki, fiilen İslam dinine girmiş olmamakla beraber şehirlerde yaşayan Hristiyan ahalinin çoğu Müslümanvari bir hayat yaşıyorlardı. Bir başka ünlü şehir de Gırnatay'dı. Burası da üniversiteler şehri olmuştu. Bu üniversitelerden birisinin kapısında şu yazı vardı. Hayat dört şey üzerinde durur. Hikmet sahiplerinin ilmi, idarecilerin adaleti, iyilerin duası ve yiğitlerin cesareti. Bir başka şehir olan Toledo'da aynı yarışı ayak uydurmuştu. Profesör Abdüsselam'ın deyimiyle burası batıda ilmin başlangıç noktasını göstermekteydi. Işıl ışıl yanmakta olan ilim kandili, batıyı buradan aydınlatmaya başladı. Öyle ki zamanın Hristiyan dini lideri Papa II. Silvester, buraya gelip üç sene kalmış, matematik, kimya ve astronomi öğrenmişti. 11. yüzyıl Endülüs'ün yıkılış yılı oldu. Yerini tavâif-i mülûk denilen küçük küçük krallıklara bıraktı. Krallar bu küçülüşe rağmen ilmi hayatı canlı tutmaya çalıştılar. Doğu bilimci ve Türkiye'çi Leon Kahon, Eğer Türklerin gayreti olmasaydı, İslam medeniyeti o kadar yükselmez ve o kadar geniş bölgelere yayılmazdı der. Gerçekten de Türklerin İslamiyet'e girmeleriyle, canla başlı İslam'ın yükselmesi için çalışmaları, ilmin korunması ve yayılması için büyük hizmetler verdikleri göz ardı edilemez.